yaşadığında şunları söylemektedir. Müellifin sözlerinden anlaşıldığı gibi izledikleri yolda onlara muhalefet eden kimseler onların yani ehli sünnet vel cemaatin kapsamına girmezler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı şanı yüce Allah'ın sıfatlarını hakikatleri üzere kabul ediyorlardı. Bundan dolayı ehli sünnet vel cemaat selefiler, eşariler ve maturidilerdir diyenler yanılmaktadırlar. Biz diyoruz ki bunlar farklı kanatlar ileri sürmekle birlikte hepsi nasıl ehli sünnet olabilirler? Onların her biri öbürünün kanaatini reddederken hepsinin ehl sünnet olması imkansızdır. İki zıttın bir arada bulunmasının mümkün olduğunun söylenmesi hali müstesna. Yoksa onlardan sadece... Yani iki mi? zıttın bir arada bulunmasını ne? Söyleme hali müstesna. Yani bu aslında imkansızlığına delalet ediyor. Yani iki zıttın bir arada bulunması. Yani mesela işte bir şey aynı anda hem ölü hem de diri. Bu birbirine zıttır değil mi? Sen diyor böyle iki, iki zıttın bir arasının bir arada toplanmasını kabul ediyorsan kendi dünyanda, o zaman ona bir şey diyemeyiz diyor. Yani kabul edilmemesi gerekir. Ee, buradan neyi anlatmak istiyor? Yani diyor ki Eşari geliyor Allah'ın sıfatını iptal ediyor, sen geliyorsun Allah'ın sıfatını kabul ediyorsun, İkisi de doğrudur, İkisi de doğrudur diyorsun, ehl-i sünnettir diyorsun. Bu diyor iki zıttın bir arasını bir arada toplanmasını söylemek gibidir diyor. Eğer sen iki zıttın bir arada toplanmasını söyleyebilecek bir insansan, söyleyecek bir insansan, söyleyecek bir kanıya sahipsen o zaman başım gözünün üstüne ne, neyse inanıyorsan inan. Yani işte bir, bir şey aynı anda ölü ve diridir. Bunu diyebilmen gibidir diyor. Senin e eşerlerle eli sünnet ikisi de hak. Ehl-i sünnetle eşerlerin ikisinde hak demen aynı işte bir şey aynı anda hem ölüdür hem diridir demen gibidir diyor. Eğer diyebiliyorsan bir şey aynı anda hem ölüdür hem diridir o zaman eşarilerle maturidler eşarilerle ehli sünnet ikisi de haktır de. Evet. Yoksa onlardan sadece birinin bu hususta sünnete tabi olduğunda şüphe yoktur. Onlar kimlerdir? Eşariler mi? Maturidiler mi? Yoksa selefiler mi? Kim sünnete uygun ise o kişi bu hususta sünnete bağlı demektir muhalefet edenin bağlı olduğu söylenemez. Biz diyoruz ki ehl-i sünnet vel cemaat selefin kendisidir. Başkaları hakkında bu vasıf söz konusu olamaz. Kelimelere de manalarına göre itibar edilir. Dolayısıyla biz sünnete muhalefet edenlere nasıl ehl sünnet diyebiliriz? Bu mümkün olamaz. Bunlar birbiriyle ihtilaf eden üç kesimdir. Derken ondan sonra dönüp bunların aynı kararate birleştiklerini nasıl söyleyebiliriz? Birleşmek nerede? Bu yüzden ehl-i sünnet vel cemaat selef itikadına sahip olanlardır. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği yol üzerinde ise kıyamet gününe kadar kıyamet gününe kadar sonradan gelmiş de olsa elbette ki o selefidir. Evet. Devam edelim şimdi e, metinde kaldığımız yerden. Evet. Allah'ın aziz kitabında Allah'a imanın kapsamı içerisindedir. Sözleriyle daha önce icmali toplu olarak yapılmış açıklamaların etraflı bir şekilde açıklanmasına geçildiğini göstermektedir. Şimdi ederim. biz aslında nerede kaldık? Şurada kaldık. Yani Şeyh diyordu ki e, a, şu da Allah'a iman kapsamı içerisine girmektedir. Nedir o? Allah'ın gerek kitabında, aziz kitabında, gerekse de Resulünün sünnetine, sünnetinde değil mi? Tahrife, tatile, tekife ve temsile gitmeksizin iman etmek. İnanın. Biz en son dersimizde yani geçen dersimizde tahrif, tatil, tekiyif, temsil bunları anlattık. Aralarındaki farkları belirttik. Şimdi Şeyh Halil Herras İbn-i Rahim olan bu sözlerini yani tahrif, tatil, tekiyif vesaire, bu sözlerini nasıl şerh ediyor? Bir de ona bakalım inşallah. Sonra bugün anlatmak istediklerimizi anlatalım. Evet. Buradaki min kapsamı içindedir. Edatı tebe'i yani kısmiyilik bildirmek içindir. Yani Allah'a imandan, oradaki denden diyoruz ya Türkçede. Şunlar şunlar vardır. O da nedir? işte mesela tahrif, değil falan yapmaksızın iman etmek. Tabi'id kısımlık, bazılık demek. Yani Allah'a imanın bir kısmı da şudur demek. Bir kısmı. O kısım da işte isim sıfat kısmı mesela. Evet. Anlamı şudur. ehl sünnet vel cemaatin iman esaslarının ilki ve en büyüğü olan Allah'a imanın kapsamı içinde Allah'a kendi zatını vasfettiği şekilde iman etmeleri de vardır. Tahrif söz konusu olmaksızın lafzı sözü edilen imanla ilgilidir. Yani onlar bütün bu batıl anlamlardan uzak bir şekilde ilahi sıfatlara iman ederler. Herhangi bir temsil söz konusu olmaksızın bu sıfatları kabul ettikleri gibi bu sıfatlara tatil yani anlamsız hale getirmek de söz konusu olmaksızın mahlukata benzetmekten tenzi ederler. Tabii biz şurada da şunu hemen e, şu parantezi açalım. Biz geçen en son dersimizde normalde bu İbn-i Teymiye Rahim olan işte tahrifsiz, tatilsiz tekkifsiz, temsilsiz bir şekilde iman ederiz, sözlerini açıkladık. Sonra Haliheras'ın e, şerhini de okumamız gerekiyordu. O, unutmuştuk. Biz o yüzden şu an orayı okuyoruz. Onu da belirtelim. Evet, devam. Temsil etmeden, bu sıfatları kabul ettikleri gibi, tatil anlamsız hale getirmekte yapmadan, mahlukata benzetmekten temsil ederler. Tahrifin anlamı. Tahrif, aslında bir şeyi asıl halinden uzaklaştırıp değiştirmek, bozmak anlamında kullanılan, bir şeyi yönünden başka bir tarafa çevirmek demektir. Tahrif kipi mügalaga ifade eder. Sözün tahrif edilmesi ise lafzın hatıra gelen ilk anlamdan ancak zayıf bir ihtimal ile kendisine delalet ettiği bir başka anlama kaydırılması demektir. Bu yüzden sözün o manada olduğunu söyleyebilmek için o anlamın kastedildiğini ortaya koyacak bir karinenin olması gerekir. Yani burada söylüyor. Biz tahrifi anlattık. Tahrif Bulunduğu vecihten değil mi? Doğru olan, düz olan vecihten kaymaktır. Tahrif bu. Ee, işte onlar diyorlar ki e, tahrif yapabiliriz biz. Gerçi onun ismine tahrif demiyorlar. Tevil diyorlar. Yapabiliriz. O da nedir? Tevil yapmanın için elinde bir karine olması gerekir. vesaire Mesela diyorlar ki işte Allah Kur'an'da el diyor ama biz diyor bu evli tevil etmek zorundayız. Neden? Çünkü bizi te bizim, bizi tevile zorlayan elimizde bir karine var. O da nedir? Teşbih. Yani sen Allah'ın eli var dersen mahlukatın eline benzetirsin diyorlar. Ondan sonra tevile gidiyorlar. Şimdi bu çürük bir karinedir. İşte bu da zayıf karineden kastı. Mesela böyle çürük karineder olduğu zaman o aslında tevil değil de ne oluyor? Tahrif oluyor. Şayet karine sahih bir karine olsa o zaman doğru tevil olur. Çünkü tevilin selefin indindeki anlamı mezmum, zemmedilmiş bir tevil değildir. Yani evet. evet. E, dipnot. tahrip hem lafız hem mana itibariyle olur. Lafızda tahrifin örneği Allah Musa ile özel bir şekilde konuşmuştur. Buyruğunda Allah lafzai celalini merfu olarak okuyacak yerde Musa Allah ile özel bir şekilde konuşmuştur. Anlamına gelecek şekilde bu lafzai celali nasb ile okumaktır. Evet geçen derste biz bunu anlattık. Mesela ayette nasıl geçiyor keem Allahu Musa teklimen Allahu oradaki Allah lafzındaki son harf olan h harfi nasıl ötreli olarak değil mi ee, okunuyor yani burada merfu olarak kastımız merfu olarak okunuyor keem Allahu Musa böyle Kur'an'da da böyle zaten kraatlerde de böyle Eğer biz keem Allahu Musa dediğimizde o zaman anlam dedik ki Allah Musa ile konuştu. Ama işte bu lafızda tahrife gidenler oradaki Allah huyu, Allah he e, mensup şeklinde yani fethalı olarak okumuşlar veya okumayı önermişler. O zaman da Musa Allah'la konuştu oluyor. Allah Musa ile değil de Musa Allah'la konuştu oluyor. Kelam sıfatını Musa'ya vermiş oluyorsun. Dolayısıyla Allah'ın bu ayette kelam sıfatı o iptal olmuş oluyor onların iddiasınca. Bu da lafsi bir tahrife gitmektir. Yani sen huyu, he diye tahrife diyorsun. Evet. Mana itibariyle tahri, e, tahrifin örneği, istiva lafzını istila etti, egemenliği altına aldı şeklinde, onun elini de kudreti şeklinde açıklama... Evet, arasında... yani demiyor ayet ayette, e, tahrif eden kişi diyor ki, evet ayette istiva kelime olarak istiva geçiyor. Bak kelimenin lafzına hiç karışmıyor diyor istiva. Ama istivanın delalet ettiği anlamı bu sefer tahrif ediyor. Diyor ki istiva geçiyor ama istiva istila etti anlamına gelir diyor. Bu sefer lafzı tahrif etmemiş oluyor. Ma manan, mana olarak anlam olarak tahrif etmiş oluyor. Yine aynı yet el yani ele kudret demek gibi. Diyor ki evet ayette el geçiyor. O kelimeye hiçbir şey demiyorum. O kelimeye hiç karışmıyorum. Evet yet yani el ama anlam olarak kudret demektir. Bu sefer lafsi tahrif olmuyor yine bu. Ne oluyor? Mana mana olarak, anlam olarak tahrif olmuş oluyor. Yani, yani halbuki Arap dili edebiyatında yok mu elin Kudret manası var, mecaz olarak var. Evet, okuyalım. Tatilin anlamı. Tatil, boşluk, boş olmak ve terk etmek demek olan atıl olmaktan gelen bir lafızdır. Evet. Yüce Allah'ın sahipsiz kalmış kuyular buyruğunda da bu kökten gelen lafız kullanılmıştır. Evet. Allah Kur'an'da e, Haç Suresinin 45. ayetinde sahipsiz kalmış kuyular der. Orada sahipsiz kalmış anlamını hangi kelimeyle ifade eder? Hangi kelimeyle belirtir? Muattal. Hmm? Bir urun muattale. Muattal yani tatil. O zaman tatil neymiş? Bir şeyi boşaltmak. Değil mi? Bir şeyi boşaltmak. Mesela Türkçe'de biz bunu kullanıyoruz. Mesela adam gidiyor çalıştığı iş yerinden izin istiyor tatile çıkıyor değil mi ne yapıyor bulunduğu mekanı boşaltmış oluyor adam tatil boşaltmak demek olarak da Kuran'da da Açsuresinin 45. ayetinde tatil kelimesi boşaltma sahipsiz bırakma anlamlarında kullanılmıştır evet yani sahipleri terk etmiş işlepsiz kalmış demektir Burada bundan kasıt ilahi sıfatları reddetmek ve bu sıfatların Allah'ın zatıyla kaim olduklarını kabul etmemektir. Yani istilahta o zaman ne, neymiş tatil? Allah'ın sıfatlarından iptal. Allah'ın sıfatlarından isimlerinden veya bir kısmından ne yapmak? İptal etmek. Evet. Hipnot. Tatil iki kısımdır. Sıfatlara nefyeden cehmiye ve mutezilelerin yaptığı gibi külli tatil Sadece yedi sıfatı kabul edip diğerlerini kabul etmeyen eşarilerin yaptığı gibi cüz'i tatil. Evet tatil iki kısmı ayırmışlar külli tatil yani külliyen tatile gidenler bunlar mesela cehmiyeler gibi. Külliyen yani hiçbir isim sıfat bırakmadılar hepsini iptal ettiler. Ya da cüz'i tarife e, tatile gidenler var mesela işte eşariler gibi. Eşariler Allah'ın bütün sıfatlarını iptal etmediler ama hepsini kabul de etmediler. Cüz bir kısmını aldılar yedi sıfatı aldılar diğerlerini iptal ettiler bunların tatiline de külli tatil denmiyor cüz'i tatil deniyor evet. kastı o evet. tahrip ile tatil arasındaki fark buna göre tahrip ile tatil arasındaki fark şudur tatil, kitap ve sünnetin delalet ettiği gerçek ve hak olan manayı kabul etmemek, tahrip ise nasları delalet etmedikleri batıl anlamlarla yorumlamaktır biz geçen derste bunu anlattık arasındaki farkı geniş bir şekilde evet her ikisi arasındaki ilişki mutlak umum husus ilişkisidir. Tatil mutlak olarak tahriften daha genel kapsamlıdır. Yani her tatile giden her tatile giden ne yapmıştır? Her tatile giden şey e, her tahrife giden tatile gitmiştir. Ama her tatile giden tahrife gitmiş midir? Yani kısmen gitmemiştir. Onu kastediyor. Evet. Yani tahrit söz konusu olunca tatil de var demektir. Fakat evet. aksi böyle değildir. Buna göre bunların hepsini geniş bir şekilde anlattık. Evet. Buna göre batıl bir anlamı kabul edip hak olan bir manayı kabul etmeyen kimsede her iki durumda söz konusuyken kitap ve sünnette var olan sıfatları reddedip bunların zahirlerinin kastedilmediğini iddia eden, bununla birlikte onlara başka bir anlam da vermeyen kimsede ise tahrip olmadan tatil söz konusudur. Evet. Bu, bu tutumu takınanların tevhiz adını verdikleri şeydir. Müteahhir eşarilerin ve başkalarının söyledikleri gibi Selefin kabul ettiği görüşün bu olduğunu ileri sürmek hatalı bir iddiadır. Evet Selef diyorlar ki mesela İmam Nevevi olsun Kısmen İbni Hacer olsun böyle müteahhir faziletli alimler var. Bunlar mesela e, Selefin mezhebini e, tafvid olarak adlandırırlar. Hatta Allahu Alem İmam Nevevi diyor ki mesela e, ya tevil vardır diyor ya da tafvit vardır ama tafvit daha hayırlıdır. İçini boşaltmak bu da selefin mezebidir diyorlar. Yani e, mesela ilmi e, meseleyi ilmi olarak bilmeyen mesela ilim talebesi dışında bir kişi bunu çok yanlış anlayabilir ve insanlar buna düşüyorlar. Zannediyorlar ki evet selefin mezebi mezhebi tafvit. Yani selef el der, susar, içine hiçbir anlam yüklemez. Bu batıldır. Hatta Şeyhülislam Hulusi'nin birbirini ediyor ki e, mufavvidalar diyor, yani tafvida gidenler diyor, tatile gidenlerin için daha şerlidir. Sözleri tatile gidenlerin sözlerinden daha şerlidir. Tevhid nedir? Yani içini boşaltma meselesi. Diyorsun ki Allah'ın yedi var. Yet şimdi el diyoruz biz değil mi? Onlar diyor ki yet yettir. Yani ya, ya ve dal harfi bir araya gelmiş bir kelime oluşturmuş ama içerisinde herhangi bir anlam bulunmaktadır. bulunmamaktadır. O, onun anlamını Allah'a Allah'a ediyorlar. Allah bilir. Tevhid boşaltmak, havale etmek. Tamam. Anlamını yani ma, anlamını ne yapmak? Allah'a havale etmek. Halbuki Ehl-i Sünnet Anlamını Allah'a havale etmiyor. Anlamını ispatlıyor. Yet yet diyor mesela el demektir. İşte istiva üstü olmak demektir. Hiç. Anlamını ispatlıyor. Keyfiyetini Allah'a havale ediyor. Ee, ama şey böyle yapmıyor. Yani mufavvida böyle değil. Mufavvide e, anlamını dahi Allah'a havale etmek. İşte bazıları müteahhir faziletli alimlerin bir kısmı tafid mezhebini ehli sünnetin mezhebidir, selefin mezhebidir şeklinde e, yorumluyorlar. Bu büyük bir hatadır, batıldır. Çok şerli, hatta çok şerli bir görüştür, tafiyet, sözü. Biz bunları gerçeği anlattık. Evet. Selef mananın bilinmesi hususunda inşallah havale etmiyordu. Onlar manasını anlamadıkları bir sözle de okuyor değillerdi. Bilakis onlar kitap ve sünnetteki nasları anlıyor ve yüce Allah hakkında bunların sabit olduğunu kabul ediyorlardı. Daha sonra sıfatların ürünlerini <gülüyor> ya da keyfiyetlerini tefis ediyorlar. Anlamını Allah'a havale ediyorlardı. İmam Malik'e Yüce Allah'ın arşa istivasına dair soru sorulduğunda istivanın ne olduğu bilinen bir şeydir. Fakat keyfiyeti bizim için meçhuldür, bilinmezdir dediği gibi. Evet şimdi zaten e, burada onu e, söylemek istedik. Yani bunlar diyor ki selef'in mezebi mezhebi tafiyyettir. Anlamını dahi Allah'a havale etmektir. Biz dedik ki alın size selef mesela. İmam Malik selef. Diyor ki el-istiva istivası el-istiva ve Değil mi? İstiva malum. Yani neymiş? Demek ki ne olduğu belliymiş. Yani anlamını Allah'a havale etmiyorsun. Anlamını biliyorsun. Allah bildirmiş. Çünkü Allah subhanehu ve teala bu Kur'an'ı Arapça indirdik. Anlayın. Akıl edin diye. E demek ki bak Allah bildirmiş bize. Arapça indirdik diyor. O zaman bir anlam var. Bize hitap ettiği bir anlam var Allah. Kur'an'ı Kur düşünmez misiniz diyor. Anlamı bilinmeyen şey düşünülmez. Anlamı bilinmeyen şey hakikatte bizim için bir yokluktur. Yoklukla düşünmemiz mümkün değildir zaten. O zaman Allah bizi Kur'an'ı düşünmeye nasıl itebilir? O yüzden İmam Mali'nin bu sözüne baktığımızda selefin mezhebinin tafvid olmadığını da anlıyoruz. İstiva malumdur diyor. Ama keyfiyet meçhuldur diyor. Evet. Allah'ın e, e, yedi ne demektir belli. Evet. Yet el demektir. El sıfatı. El diyoruz ona. İstiva üstü olmaktır. Evet. Bellidir bu. Ama keyfiyet Allah-u Alem. Bu elin bu istivanın nasıldığı Allah-u Alem. Evet. nokta. <gülüyor> Sıfatları kabul etmekle birlikte bunların manalarını bilmeyi Yüce Allah'a havale eden kimselerdir. Ehl-Hüsnet vel-Cemaat ise sıfatları ve anlamlarını bilmeyi kabul eder. Fakat bunların keyfiyetlerinin bilinmesini Allah'a havale eder. eder. Evet. Ben sıfatları kabul ediyorum. Bunların bilgisini ise Allah'a havale ediyorum. Diyen kimseye de bunların bilinmesiyle neyi kastediyorsun? Manasının bilinmesini mi yoksa keyfiyetlerinin bilinmesini mi kastediyorsun diye sorulur. Diğer bir Evet. Beyha ki bunu El Esma ve Sıfat Hafız İbni Hacer ve Gülbari'de olduğunu belirttiği bir isnat ile İmam Malik'ten gelen rivayet olarak kaydetmektedir. Bu İmam Malik'in hocası Rabi Atul Rey'den de rivayet edilmiştir. Bunu Beyha ki El Esma ve Sıfat'ta e, El La Le Kaide el -ka sünne de zikretmektedir. Bu aynı şekilde um Seleme'den merfu, yani Peygamber Sallallahu atfen ve Mevkuh yani um Seleme'nin sözü olarak da varit olmuştur. Ancak İb-i fetvalarında şöyle demektedir. Bu cevap Ümmü Seleme radıyallahu anhada mevkuf ve merfû olarak da rivayet edilmiştir. Ancak senedi güvenilebilecek senet değildir. El-Albani Şah-ı Şah Tehaviye'de merfû rivayet hakkında sahih değildir dedikten sonra doğrusu bunun Malik ya da Ümmü Seleme'den geldiğidir. Birincisi Malik'ten gelen ise daha meşhurdur. Yani burada söylediği... Müseleme radıyallahu anhadan da istiva malum vel-keyfi meçhul. İstiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür şekilde rivayet gelmiştir ama zayıftır. Ben sahileyen bir muhakkik alim bilmiyorum yani. Alimin hepsi zayıflıyorlar. Evet. Tekiyif ve temsilin anlamı. Tekiyif ve temsil söz konusu olmaksızın sözlerine gelince her ikisi arasındaki fark şudur. Tekiyif, Yüce Allah'ın sahip olduğu sıfatları şu, bir keyfiyette olduğuna inanmak ya da ki bu zaten el isti istiva, istiva malum keyfiyet meçhul İmam Malik'ten gelmiştir ama tabi onun şeyhi Rebi da gelmiştir ama hangisinden daha meşhurdur Rebi daha meşhurdur yani İmam Malik'ten geldiği senetlerinde de hepsinde hemen hemen problemler var yani zikrediliyor Rebi daha güçlüdür senede ama İmam Malik'ten çok meşhur olduğu için ümmet bu sözü İmam Malik'ten e, e, meşhur olarak kabul etmiştir Muhalifler de kabul etmiştir bize. ehli i sünnet de kabul etmiştir. Çünkü muhaliflerin de işine geliyor. İmam-ı Mali'nin bu sözünü kendilerinin mezhebine uyar uyarlıyorlar. Kendilerinin anlamak istediği gibi e istedikleri gibi anlıyorlar. Bir de el-istiva'u malum ve keyfu meçhul bu şekil, bu lafız bu lafzıyla aslında daha çok gündemde. Yani istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür daha çok gündemde. Ama daha sahih yollarla gelen vel keyfu gayru ma'kul şeklinde veya buna benzer bir lafızda. Yani istiva marumdur, keyfiyeti ma'kul değildir. Şeklindeki daha sahih, daha meşhur, daha e evet daha sahih'e yakındır inşallah. Evet. Temsil ise Allah'ın sıfatlarının, yaratılmışların sıfatları gibi olduğuna inanmaktır. Tekif söz konusu olmaktadır. Sözlerinden maksat bu sıfatların keyfiyetlerini mutlak olarak reddetmek demek değildir. Çünkü her şeyin mutlaka herhangi bir keyfiyette olması kaçınılmazdır. Maksat onların bu keyfiyeti bilmediklerini onların bu keyfiyeti bilmediklerini anlatmaktır. Zira yüce Allah'ın zat ve sıfatlarının keyfiyetini ondan başkası bilemez. Orada duruyor. Yeni metin mi geliyor? Şimdi burada biraz açıklamalar yapalım. <gülüyor> Şimdi bizim elimizde e, kayda var. Şimdi İbnü'l-Seyyin'in <gülüyor> Sen orada oturabilirsin. Eee İbnü'l-Semim diyorum. İbn Teymiye rahimeullah burada Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarının tahripsiz, tatilsiz, ta tekifsiz, temsilsiz şekilde kabul edileceğini söylüyor. Peki e, evet. Allah Subhanahu ve Taala'nın isim sıfatları bu şekilde kabul edilmesi gerekir. Ve biz bunları kabul ederken bizim elimizde kayda var. O da nedir? allah Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller nedir? Ya Allah'ın kitabıdır ya da Resul'ün sünnetidir. Biz bunu Kavaydül Mustafa dersinde de anlatmıştık. Allahü Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir. Bu iki kaynaktır sadece bizim için ölçü olan Allah'ın isim ve sıfatlarını ispatlarken. Şimdi tabi bu meseleyi tasavvur etme adına e, ve selefi mezhebini bu anlamda tahkik etme adına bir şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi Allah hakkında herhangi bir isim veya hutta herhangi bir sıfatı ispat etmede ne dedik? Elimizde sadece Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti var. Ehli sünnet ne yapar? Allah'ın kitabına bakar, keza Resul'ün sünnetine bakar. Orada Allah'ın kendisine veya Resul'ün vahiy yoluyla e, Rabbine ispat ettiklerini ve nefret ettiklerini ne yapar? Ehli sünnet direkmen alır. İspat hakkındaki naslar nefi hakkındaki naslardan daha tavsiyelidir. Bu da ayrı bir boyut, önemli bir nokta. Biz ne diyoruz? İspat hakkındaki naslar nefi hakkındaki naslardan daha tavsiyelidir. Yani biz Kur'an'a baktığımızda en çok Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatları mı daha çok görüyoruz, bahsettiğini görüyoruz. Yoksa nefi ettiği sıfatlardan mı daha çok ney bahsettiğini görüyoruz. İspat. O zaman Allah Azze ve Celle'nin ispat hakkındaki nasları nefi hakkındaki naslardan daha çoktur. Bakıyoruz Allah azze ve celle kendi nefsine birçok şey ne yapmış? Nispet etmiş. Nispet etmiş, ispat etmiş. Aynı şekilde kendi nefsine, nefsinden bazı şeyleri de nefi etmiş. Ama bu nefi ettikleri, ispat ettiklerine oranla daha azdır. Ee, yani dikkat edilmesi gereken tabi ince bir nokta var. Dedi ki ehl-i sünnet isim veya sıfatlardan ispat ettikleri hakkında tek tek delil getirirler. Şimdi bu ne demektir? Şimdi mesela herhangi bir sıfat ispat edeceğiz. Mesela Allah'ın el sıfatını ne yapıyoruz? Hemen bir ayet getiriyoruz veya bir hadis getiriyoruz. Keza istiva sıfatını hemen bir ayet getiriyoruz. Bir hadis getiriyoruz. Tek tek ne yapıyoruz? Delil getiriyoruz. Aynı şekilde nefye derken de biz ne yapıyoruz? Tek tek delil getiriyoruz. değil mi? Mesela e, bu tek tek delil ya e, içerme açısından olsun ya da isim vererek olsun. Mesela Allah Kur'an'da e, cahil olmadığını söylemiyor. Ne diyor? Alim olduğunu söylüyor. Alim olduğunu söylemesiyle doğal olarak otomatik olarak ne oluyor? Cehaleti kendisinden nef ediyor. Cahil olmadığını ispatlamış oluyor. Yani Bu cihetle de olabilir. Tek tekten kastımız bu. E, nef ederken mesela cehaleti isim olarak vermemiştir. Nef etmemiştir. Ama ilim sıfatını vermiştir. Ama bazen de nef ederken ismi vermiştir. Mesela senin Rabbin zulmetmez gibi. Veya işte Rabbin ölmez. Veya Rabbin unutmaz. Değil mi? Gibi. O zaman tek tekten kastımızı bu şekilde anla, ee, anlamış olalım. Ehl-i sünnetin menheci genel hatlarıyla ne? Bu şekilde. Genel hatlarıyla bu şekilde. Ancak mutezileye biz baktığımızda, mutezileyi ispat yönüyle, yani bu konuda biz mutezileye şimdi bakalım. Mutezile tek tek naslar getiriyorlar mı? Ispat ederken veya nef ederken. Şimdi mutezileye baktığımızda, ispat yönüyle mutezileyi ele aldığımızda, ele almamıza gerek yoktur diyebiliriz. Neden? Çünkü zaten ispat yönüyle mutezilenin ispat ettiği bir şey yok. Tamam mı? O yüzden işte tek tek delil getiriyor mu, ispat ederken getirmiyor mu şeklinde bakmamızın pek bir anlamı yok. Çünkü zaten ispat etmiyorlar. Ancak mutezile de bizim gibi nef ediyor değil mi? Yani biz nasıl mesela Allah'tan bizim gibi mesela ispat etmiyor. Biz istivayı ispat ettiğimizde onlar etmiyor. Ama nefi de bizim gibiler. Mesela biz zulmü nef ettiğimizde onlar da nef ediyorlar. Tamam mı? görürsün ki ehl sünnet alimleri mutezilenin e, açık naslarla nefretmediklerini söylediklerini görüyoruz biz şimdi mutezile e, nefret ediyor aslında mesela Allah bazı sıfatları nefret ediyorlar mesela gözler onu idrak edemez diyorlar şimdi isabet edip etmediklerinden bahsetmiyoruz mesela diyorlar gözler onu idrak edemez mesela Allah'ın idrak edilmesini ne yapıyorlar görülmesini ne yapıyorlar nefret ediyorlar değil mi ancak ehl Sünnet alimlerine biz baktığımızda ehl Sünnet alimleri Mu'tezile hakkında e, bir kanaate varmışlardır ve onu Mu'tezilinin mezhebi olarak belirtmişlerdir ve demişlerdir ki ehl Sünnet alimleri Mu'tezile açık naslarla nefhi etmemektedirler diyorlar. İsabet etmeseler dahi. Tamam Bu biraz ilginç geliyor değil mi? ilk etapta. Tabi çok ince bir malumat var burada aslında. O da şu. Şayet biri derse ki bilakis Mu'tezile herhangi bir sıfatı nefh ederken Tafsili naslarla nef Yani nefilerini naslar üzerine bina etmişlerdir. Derse birisi. Mesela ne gibi? Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülmesini inkar ederken ne diyorlar? La tudrikuhul evsar. Gözler onu idrak edemez. Şimdi bak e, burada tekrar vurguluyorum. Biz isabet edip etmemelerinden bahsetmiyoruz. Tamam. İsabet etmeseler bile delil getirerek münef ediyorlar, delil getirmeyerek münef ediyorlar. Konumuz bu. Buna rağmen ehl sünnet diyorlar ki delil getirmeyerek münef ediyorlar. Ama birisi çıkıp da derse ki hayır, delil getirerek nefediyorlar çünkü Allah Kur'an'da diyor ki mesela La tudrikul ebsar gözler onu idrak edemez. Muhtesile buradan delil getirerek diyor ki evet Allah görülmeyecektir ahirette. Veya mesela şu ayet gibi Felimaja e Musali miqatina kellemuhuram bu. Musa bizim e, tayin ettiğimiz miqatına geldiğinde Allah onunla ne yaptı? Konuştu. "Qale Rabbim Musa dedi ki erini enzur iley göster bana göreyim seni galelen terani sen beni ne yapamazsın göremezsin dedi Allah azze ve celle. Bunu delil getirerek ne yaptılar? Allah'ın görülmesini nefyettiler. O zaman demek ki Mutezile nef ederken tafsili delillerle geliyormuş şeklinde bir itiraz sunulabilir. Biri böyle diyebilir ki ayetlerin zahiri de öyle görünüyor. Evet Mutezile hakikaten nefederken ederken isabet etmese bile çünkü konumuz isabet etmemeleri değil. İsabet etmese bile Mutezile sonuçta nefederken ederken delil getirmiş. Deriz ki buna bu işgalden, bu işgale cevap vermek adına. Neydi işgal? ehl Sünnet diyor ki, mutezile herhangi bir delil getirmiyor nefh ederken. Ama birisi diyor ki, hayır getiriyor ve az önce zikrettiğimiz ayetleri söylüyor. Biz de bu işgale cevap olarak deriz ki, ehl Sünnet'in mutezile'ye karşı ortaya koymuş olduğu bu kaydı aynen vecih üzeredir. Doğrudur, sahihdir. O da şudur, mutezile sıfatları nefh etme hususunda tavsiye-i naslarla istilal etmemektedirler. Aynı bu vecih üzeredir. Ancak mesela getirdikleri bu iki delile gelince, neydi o iki delil? birinci delil gözler onu idrak edemez ikinci delil Musa hain ettiğimiz vakitte geldiğinde Allah ne yaptı ona ee, dedi ki Musa Allah'a Rabbim göster göreyim seni kendini göster göreyim seni o dedik sen beni göremez işte Mutezile e, bu getirdikleri bu iki delile gelince diyoruz ki Mutezile şuna itikad eder ki şunu ikrar eder ki Allah Azze ve Celle'nin görülmesi Allah veya Allah Azze ve Celle'yi görmek nedir imkansızdır diyorlar. Şimdi bu imkansızdır lafızına çok iyi dikkat edeceğiz. Diyorlar ki Allah a... bütün ince nokta burada yatıyor. Şimdi bak Allah Azze ve Celle görülmez demek ayrı bir şey. Allah Azze ve Celle'nin görülmesi imkansızdır demek ayrı bir şey. Mesela Ahmet bu odaya gelmedi demek ne? He? Ayrı bir şey. Ge gelmesi imkansızdır demek He? ayrı bir şey. Gelemez demek ayrı bir şey. Gelmesi imkansızdır demek ayrı bir şey. Mesela Cadal babından diyelim Mutezile'nin saflarına girip de meseleyi anlama adına Cedel babından diyelim ki mesela gözler onu idrak edemez. Gözler onu göremez ayetinin dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet ettiğini kabul etsek bile. Ceder olarak. Evet. Gözler onu idrak edemez ayeti şuna delalet ediyor. Mutezile gibi diyelim cadel babından diyoruz ki e, bu ayet şuna delalet ediyor. Allah dünya ve ahirette görülmeyecektir. Soru Böyle desek bile soru geliyor şimdi gündem. Peki Mu'tezile'nin mezhebi bu mudur? Yani dünya ve ayette görülmez. E, Mu'tezile'nin mezhebi bu mudur? Cevap hayır. Bu değildir. Neden? Çünkü Mu'tezile mezhebi bundan daha ileri derecededir. Anladık? Bundan daha ileridir. Yani onlar Allah görülmez deyip susmuyor. Ne diyorlar? Görülmesinin imkansız, imkansız olduğunu söylüyorlar. Mu'tezile'nin mezhebi bundan daha ileri derecededir. Bundan daha... Ee, ileri derecede anlam içermektedir. Özellikle bunu vurguluyorum. Daha ileri derecede anlam içermektedir. Bu söylediğimizin anlamı şudur. Şimdi bu ayeti yani gözler onu idrak edemez ayetini biz ıtlak mutlak üzerine ele aldığımızda ıtlak üzerine ele aldığımızda görülmesinin nefine delalet ediyor değil mi? Allah'ın yani. Bize göre aslında etmiyor da şimdi onların cihetine giriyoruz ya. Şimdi bunun anlamı şu oluyor o zaman. Bu ayeti ıtlak ıtlâa üzere ele aldığımızda görülmesinin yani Allah'ın görülmesini nef ediyor bu ayet. Nefine de delalet ediyor, doğru mu? Doğru. Burada görmenin nefinden başka bir şey var mıdır ayette? Yani Allah görülmez diyor, değil mi ayette? Peki burada Allah görülmezden başka ziyade bir anlam var mıdır ayette Yok. Allah görülmez diyor. Yani sadece görülmenin nefi vardır. Başka bir şeyin nefi var mıdır bu ayette? Yok. Ancak Mutezile görülmez deyip Nefi mi ediyor sadece? Yoksa aynı zamanda görmenin imkansız olduğunu mu söylüyor? İmkansızlığına, imkansız olduğunu inanıyor. Doğru mu? O zaman ayeti, ayete bir sadece baktığımızda diyoruz ki, evet, diyelim ki Ceder babından kabul edelim. Ayette biz de sizin gibi inanıyoruz. Allah görülmez diyor, dünya ve ayette diyor. Ama muhteşem sadece görülmez deyip susuyor mu bu ayet aldığı zaman yoksa ziyade bir anlam yüklüyüp de şöyle mi diyor. Allah'ın görülmesi imkansızdır böyle mi diyor. Evet böyle diyor. Allah'ın görülmesi imkansız deyip ayete ziyade bir anlam ne yapıyorlar yüklüyorlar. Şimdi tabi maruf olan şöyle bir şey var. Şimdi nef yolundan bir şey bu kaidedir. Nef yolundan bir şey gayb kalır. Yani bir şeyi nef yettiğin zaman bu ne, ne hakkında olursa olsun aslı itibariyle nef yolundan bir şey ney Gayb olarak kalır. Yani nasıl gayb olarak kalır? Acaba bu nef yolundan şey imkansızlığı sebebiyle mi? İmkansızlığı sebebiyle mi nef yollanmıştır? İmkansızlığı nedeniyle midir bu nef yolundan şey? Yoksa Allah'ın onu istememesi veya onu ortadan kaldıracak sebebin yokluğu nedeniyle midir? Değil mi? Yani bir şey nef yollundu. Acaba o, onun nef yolunması imkansızlığı sebebiyle mi? Yoksa aslında mümkün de o an o an e, nef yolumuz çünkü bir sebep vardı. Bu sebeple mi? Yani mesela nasıl örnek verelim? Mesela diyorsun ki Ahmet Buraya gelmez. Ahmet bu odaya gelmez. Veya bu derneğe Ahmet gelmez. Tamam Şimdi Ahmet'in burada gelmesini nefret ettin mi? Ettin. Değil mi? Cümle yapısı. Türkçe mantık olarak veriyorum. Çünkü Arapçasında da aynıdır. Ahmet bu derneğe gelmez. Burada bir nas var şimdi elimizde. Tamam. Bu derneğin başkanı tarafından elimizde bir nas geldi. Bize diyor ki, toplantı yapıyoruz. Başkan diyor ki, bu derneğe Ahmet gelmez. Bak, gelmeyecek. Böyle değil, gelmez. Bu derneğe Ahmet gelmez. Bunun bu cümlesi Türkçe yapısı olarak. Gelmesini nef ediyor değil mi Ahmet'in? Nefediyor. Peki, bu gelmesinin nefyetmesi, Ahmet'in gelmesinin imkansızlığı sebebiyle midir? Yoksa aslında mümkün de gelmemesine başka bir sebep var bundan dolayı mıdır? Yani o sebep ortaya dan kalksa gelebilecek bundan dolayı mıdır? Bu gaybettir. Doğru mu? Türkçe yapıyla olarak. Şimdi ben sadece şöyle desem Ahmet gelmez bu, bu derneğe ve başka bir şey söylemesin. Bu gayb kalır bu cümlem. Türkçe yapısı olarak da, Arapça yapısı olarak da bu gayb kalır. Yani ya Ahmet'in gelmemesi imkansızlığı sebebiyledir? Gelemez kesinlikle. Mesela bu imkansızlık ne olabilir? Ya ölmüş olabilir mesela. Yani mesela yani. Veya belki daha düzgün bir örnek verilebilir. Değil mi? Ya böyle imkansızlığı sebebiyle gelemez ya da niçin gelmez Ahmet? Arada dedi ki ya ben bugün gelmeyeceğim. Ben de onun bu sözü üzerine gelmez dedim. Yani mümkün. Gelmeyeceğim. Neden hastayım? Ayağım ağrıyor, yürüyemiyorum. Yani yürü ayağın geçse gelecek yani o sebep kalsa gelecek imkansız değil tamam bu iki cüyeyi anladık aynı şekilde şimdi Allah diyelim ki ayette gözler onu idrak edemez gözler onu göremez demek dünya ayette diyelim kabul edelim mütesiller gibi ama imkansızlığı sebebiyle mi görülmez yani kesinlikle görülmez imkansızdır hani ee, evet imkansızdır bu şekilde mi görülmez yoksa mümkündür Anladık? Mümkündür. Ama görülmesine engel sebepler vardır. O yüzden görülmez. Mesela engel sebebi Allah'ın dilememesi. Tamam Allah'ın dilememesi. Halbuki Allah istese dileyebilir değil mi? Yani gibi. Şimdi o yüzden bu ayet ne kalıyor? Bize gayb kalıyor. O yüzden kayda şudur. Nefilerde kayda şudur. Nef yolundan bir şey gayb olarak kalır. Acaba bu nef yolundan imkansızlığı nedeniyle mi nef yolunmuştur? Yoksa Allah'ın onu istememesi sebebiyle mi olmuştur olmuştur? Ee, bu tabiri şu şekilde ilmi bir tabirle açacak olursak diyoruz ki etmek o şeyin imkansızlığına delalet eder mi? İmkansızlığını gerektirir mi? Nefiyetmek o şeyin imkansızlığına delalet eder mi? Yani yani imkansızlığını gerektirir mi? Cevap diyoruz ki imkansız kılmaz, imkansızlığını gerektirmez. Gayb olarak kalır. Ama imkansızlığın ne yapmaz? Zorunlu kılmaz. Şayet diyoruz ki da mutezile şayet mutezile getirmiş oldukları bu ayetlerin durduğu yerde durmuş olsalardı ayetlerin durduğu yer neresi? Gözler onu idrak edemez deyip durmuş. Dememiş imkansızlığı sebebiyle idrak edemez. Tamam. Durmuş. Ee, eğer onlar da ayetin bu şekilde durduğu yerde dursalardı ne derlerdi mutezile? Derlerdi ki Allah azze ve celle görülmez ancak görülmesi mümkündür Mümkün müdür yoksa imkansız mıdır? Allahu alem derlerdi. Ayetin durduğu yerde dursalardı. Yani Allah azze ve celle mümkün olmasıyla birlikte mi görülmez? Yok yoksa imkansız olmasıyla birlikte mi görülmez? Allahu alem derlerdi. Dedik ki evet Mutezile nef ederken delillerle, mufassal delillerle nefediyorlar ediyorlar. Mutezile nef ederken mufassal delillerle nef ediyor derdik bizde. Doğru mu? Eğer öyle deseler derdik ki, evet Mutezile hakikaten mufassal nef ederlerken mufassal delillerle nefediyorlar. ediyorlar. Bu konuda mufassal deliller getiriyorlar derdik. Ama bununla beraber isabet edememişlerdi derdik. Değil mi? Yani Mutezile ayetin durduğu yerde dursaydı sadece deseydik evet Allah görülmez. Ama ben demiyorum yani imkansızlığı sebebiyle veya başka sebeple demiyorum. Sadece görülmez deyip susuyorum diye ayetin durduğu yerde dursaydı biz de ne derdik ehl Sünnet olarak? Evet hakikaten Mutezile nefy ederken de isabet edemese bile tafsili delillerle nefediyorlar. ediyorlar. Ama isabet edememişlerdir. Derdik. Ama şimdi öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Mu'tizile nef ederken dahi tavsili delillerle etmiyorlar. Eğer nefilerinde sadık olsalardı, ayetin durduğu yerde dururlardı. O zaman derdi ki bu ayeti getirdiler ama isabet edemediler. Ayetin durduğu yerde durdular ama isabet edemediler. Derdik. Yani işte burada nasıl da anlaşılıyor Ehl-i Sünnet, muhaliflerin mezhebini nasıl adaletli bir şekilde tahkik etmiş. Bütün böyle ince detayıyla. Şimdi ee, bunlar mutezile her iki yani e... evet evet böyle diyoruz. Evet. Mesela ehl Sünnet hariciler için ne demiştir? Ehl-i Sünnet için ne demiştir mesela? Demiştir ki evet hariciler tekfir ederlerken tavsili delillerle tekfir etmişler atabiliyor muyum? Kim işte Allah'ın indirildiği hükmetmezse kafirlerin tekenleridir demişlerdir. Anlatabiliyor muyum? İşte e, hüküm ancak Allah'ındır demişlerdir. Sonra sahabeler üzerine yüklemişlerdir. Siz Allah'ın indirildiği hükmetmiyorsunuz, başkalarına hüküm veriyorsunuz, şudur budur. Tekfir etmişlerdir veya değil mi buna benzer. Tafsili delillerle getirmişlerdir. O yüzden evli sünnetler ki evet harici tekfir ederken tavsili delillerle etmişlerdir. Hata edip etmeme şey isabet edip etmemesinden bahsetmiyorum. Zaten ita, hatalı oldukları değil mi e, e, bir daha tehli oldukları bu icma edilmiş. Bunu konuşmaya bile gerek yok hariciler. Ama tafsili deliller getirmişlerdir. Ama isabet edememişlerdir o ayrı bir boyut. O yüzden eli sünnet hariciler mezhebini anlatırken demişler ki evet hariciler tafsili delillerle ne yapmışlardır? Tafsili delillerle tekşir etmişlerdir. Yine e, Mürci fukahalardan bahsederiz. Fukahatul fukaha'ul murci'e, değil mi? Mürci, e, mürci fukahalardan biz mesela bahsettiğimizde, değil mi? Ne der ehli sünnet mesela Ebu Hanife için? Evet. Ebu Hanife ameli imandan çıkarırken tafsili delillerle çıkarmıştır. Ha isabet edememiştir ayet. Ama Mutezile için öyle demiyorlar. Hayır, Mutezile nef ederken tafsili delillerle nefyetmişler, etmemişlerdir. Eğer neft nefyetseler de ayetin durduğu yerde dururlardı. Ee, peki, ee, ancak Mu'tezile dedi ki böyle değil. Bu şekilde söylemiyorlar. Yani ayetin durduğu yerde duymuyorlar. İmkansızlık diye bir ziyade anlam yüklüyorlar. Bilakis görülmenin mümkün olduğuna itikad edenlere teklif ediyorlar kitaplarında Mu'tezile'de. Bu da ayrı bir ziyade bir anlam. Kitaplarına baktığında görürsün. Ee, bir insan dese ki Allah görülmez. Evet Mu'tezile gibi inansa. Allah görülmez. Ama görülmesi imkansız değildir. Allah dileyebilir görmesini. Tekfir, eder, tekfir ederler. Anladık Çünkü mücerred olarak Allah'ın sen görülmemesini mutezile gibi söylemenle birlikte direkmen ama görülebilir de şeklinde bir kayıt getirdiğin an seni tekfir ediyorlar. Bu küfürdür sen kafir olursun diyorlar. Anladık mı? Buraya biraz daha açayım. Şimdi dedik ya mutezile Allah'ın görülmez olduğunu söylüyor. Ama, ve ayet getiriyorlar. Diyelim ki bu ayet evet görülmez olduğunu söylüyor diyelim. Ama ayet görülmez olduğunu söyleyip susuyor. Bunlar susmuyor Mu'tezile. Doğru mu? Biz ziyade daha anlam katıyor dedik. Orada kattıkları ziyade anlamda neydi? İm i̇mkansızlık. Görülmesinin imkansızlığı değil mi? Halbuki ayette imkansızlıktan bahsetmiyor. Şimdi onlar bu anlamıyla itikad ediyorlar. O yüzden şu zannedilmesin ki Mu'tezile'nin mezhebi işte... E, görülmez diyen herkesi kendi safında görüyor. Hayır. Muhtezile diyor ki o o ziyade anlamı olduğu gibi itikad etmeniz gerekir. O yüzden bir insan bugün gelse, dese ki Muhtezile, evet ben de Allah'ın ahirette görülmeyeceğini kabul ediyorum. Görülmeyecektir. Bu ayetlerde Allah'ın görülmeyeceğini delalet etmektedir. Derse ama bu görülmesinin ben imkansız olduğunu söylemiyorum veya imkansız olup olmadığını bilmiyorum. Allahu alem desem Mutezile tekfir ediyor bunları. Anladık? Çünkü mücerret olarak görülmesinin mümkün olduğunu söylemek, kabul etmek, bak sebebi de ne biliyor musun asıl sebebi? Şu. Çünkü Mutezile'ye göre mücerret olarak görülmesinin mümkün olduğunu kabul etmek Allah'ın cihette olmasını gerektirir. Allah'ın görülmesini kabul etmek cihette olmasını gerektirir. Cihette olması da cisim olmasını gerektirir diyorlar. Bunların indinde tabii. Bu da bunların indinde açık bir küfürdür. Allah'ın Azze olduğunu söyler söyler. Tamam. O yüzden bir insan gelse, şimdi mütezil o zaman neden Allah Azze ve Celle'nin e, görülmesinin imkansız olduğunu söylüyor? Diyor ki çünkü bir şeyin görülmesi onun onu ne yapar? Ciyette olmasını gerektirir. Bir ciyette de olan bir şeyi nedir? Mutlaka cisimdir. Değil mi? Allah'ın cisim, Allah cisim olarak da kabul etmek açık bir küfürdür. O yüzden bugün bir insan gelse Muhtezile'ye dese ki, ben Allah'ın görülmeyeceğini kabul ediyorum ama imkansızlığı ancak imkansız olduğunu söylemiyorum dese, bu Muhtezile'nin indinde ne anlam taşıyor biliyor musun? Yani Muhtezile o zaman şu adama şöyle demiş oluyor, He, demek ki sen Allah'ın görülmesinin imkansız olduğunu söylemiyorsun, Demek ki sana göre sana göre görülmesi mümkündür. Bu da şunu gösteriyor. Yani Allah bir cihette olabilir. Anladık? Bir cihette olabilmesinin mümkün olduğunu söylemiş oluyorsun bu sözünle diyerek tekfir ediyorlar. Adam. Anladık mı? İnce noktayı. O yüzden meselenin biz tahkikine indiğimizde bunlar akidelerini bina ettikleri nefide de tavsilli naslarla etmediklerini görüyoruz ve Ehl-i Sünnet'in bunlar hakkında belirtmiş oldukları Kayde bunlar hakkında belirtmiş oldukları e, görüş net bir şekilde, açık bir şekilde doğru bir görüştür. Tam ve üzeridir. Ehli sünnet yüzde yüz bağlanır.